Alo Efendim selam Ve aleyküm selam servet Bey hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Hocama bir sorum soracaktır özetlemek istiyorum Buyurun Hocam geçimin nakliye üzerine e, krediye karşı olduğumuz için Ev dahi almak istemiyorum Evet Yani şimdiye kadar Katılım bankalarından ben birkaç sene önce Bir, bir sefer kullandım hmm. İsim vermek istemiyorum Katılım bankalarını Dost TV'nin tavsiyesi üzerine onu da bıraktım. Hı Yani şu an almak istediğim aracımı araba sayıda bayi yani ilk yerde senin bankayla muhatap etmeyeceğiz. Direkt pazarlık yapacağız. Özellikle Euro bazında. Hı hı. E yine taksitlere bölünecek. Yine senet yapacak. Hı hı. Günün geçtiği takdirde e, bir ev elektriği gibi yine faiz uygulanacak. Hı hı. Ama fark koymayacaklar. Yani pazarlık da edeceğiz yani. Yani beni bir banka herhangi bir banka A bankası veya B bankasıyla muhatap etmeden direkt bana veriyor. Hmm. Bu otomobil firması değil mi? Evet firması. Birinci elden. Evet. istediğim araçta sıfır. Tamam. Ben kendi şartlarımı söyleyince seni herhangi bir bankayla muhatap etmeyeceğiz. Biz kendimiz direkt sana vereceğiz. Pazarlığını da yapıyorlar hatta. Tamam. Bu şekilde sormak istemiştim ben hocamdan. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Mail akşamlar diyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla bu kardeşimiz araba satın alacak bir firmaya gidiyor. Evet. A firmasına veya B firmasına neyse isim vermiyoruz. Şu vasıftaki sıfır bir arabayı almak istiyorum. Şu marka arabayı satın almak istiyorum. Kaça verirsiniz? İşte şu fiyata veririz seni de bankayla muhatap etmeyeceğiz. Finansmanını kendileri sağlayacaklar. Yani böyle bir uygulama varsa çok güzel. Ama kendisini yanıltıyorlarsa mesela yani ben şeytanın avukatlığını yapmış olmayayım da. Şimdi diyelim ki kendisine sen bankaya gitme. Ne gerek yok. Biz senin adına işte bankadan kredi alırız. Sen sadece şu evrakı bizim ajantadayken imzala e, o imzalatacakları evrakları arasında öyle bir şey varsa bir forum varsa ona da dikkat etsin. Hmm. Müslüman, yani dolaylı yoldan yine tabi, bankaya bulaştırmış olacak. Çünkü olacaktır. ben onu da duydum e, başka araştırmalarımız neticesinde duyduk ki bazı firmalar ajantalar e, faize karşı duyarlı olan Müslüman kardeşlerimize e, bu yolla e, araba satıyorlar ama Kendilerine bir form e, imzalatıyorlar. Onların adına kendileri e, bankadan işte krediyi alıyorlar. Belki ve ve müşteriye edildir. satıyorlar. E, ama e, bizim yaptığımız e, araştırmalara göre yani kesin e, demeyeyim de duyduklarımıza göre e, sorduğumuz bazı kimselerden böyle bir uygulama yapılıyor. Müşteri bunun pek farkında olmuyor. E, ama neticede müşteri ee, onlar bankaya borçlandırılıyor. Ee, çünkü araba firmaları kendileri e, böyle vadeli satış yapmıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Hatta e, reklamlarda görüyorsunuz işte A firması B firması işte sıfır mı otomobil e, 20 ay işte 20 bin liraya sıfır faizle, Banka zaten bu sıfır faizde mümkün değil kimseye para vermez. Hayır kurumu mu banka? garz Hasan müessesesi mi? Hayır öyle bir şey değil. Ama e, iyice araştırsınlar. Böyle bir şey yok. E, uygulamada böyle bir e, tezgah diyelim varsa bundan uzak dursun. Katılım bankalarına da gider. Kendisi satın almak istediği arabayı e, niteliklerini söyler. Ee, onlar kendisine vekalet verirlerse git sen bu arabayı biz sana yetki veriyoruz bizim adımıza satın al sonra da gel biz bunu sana e, satarız şu kadar fiyat e, farkı ekleyerek vadeli bir şekilde sana satarız derlerse o zaman caiz olur katılım bankalarının uygulaması kendisine yetki verirlerse vekalet hı hı. verirlerse gider satın alırsa sonra da onlar ona vadeli varah devrederlerse onda bir sakınca olmaz. Ama direkt e, kredi alırsa bu zaten hiç ister katılım bankası olsun, ister konvansiyonel bankalar olsun hiçbir surette caiz olmaz. Faizden faizdir bunun e, savunulacak tarafı olmaz. Ama evet. dediğim gibi firma kendisini kesinlikle bankayla muhatap etmiyorsa Elbette ki alabilir. Hı. Özet olarak hocam, beyefendinin anlattığı gibi evet. yani firma finansmanını kendi sağlıyor. Böyle bir Sağlarsa imkanı varsa alıyor. Vadelin mal satıyor, evet. böyle kimsenin Senet itirazı yapıyor. olmaz. Hı hı. Senet yapıyor ve e, taksitleri geciktirildiği takdirde bir ceza uyguluyor. Yani bunun adı faiz de olabilir, gecikme faizi diyorlar da. Ceza şöyle olabilir, enflasyon oranını geçmeyecek şekilde. Hmm. Diyelim ki şimdi Türkiye'de örnek verelim, enflasyon %8 ise belki de daha düşüktür bilemiyorum. Ama biz %12 üzerinden örnek verelim. Örnek olarak söylüyorum, %12 değil tabii ki enflasyon, Türkiye'de çok daha düşük. %12 ise enflasyon bu enflasyonların aylık oranı ne yapar? %1. Örnek veriyoruz ya bir adam taksidini 2 ay geciktirdiyse taksit de 1000 lira idiyse şayet ne yapar? Bu 2 aylık taksidin enflasyon şeysinde %2. Çünkü %1 diye her aylık 2 ay geciktirdi. %2 fark ödemesi normaldir. Ama bunun dışında fazla bir şey alırlarsa o faiz olur. Firmalar caiz değildir. Tabii. Evet yani bu gecikme enflasyon sadece enflasyon oranındaki enflasyon bir oranında. kaybı telafi etmesi zaten gerekir. Evet.